Cüneyd-i Bağdadi veriyor Halilac'ın öldürme hakkında. Ya evre konuşuyor kendisiyle. Diyor ki Cüneyd-i Bağdadi kendisine seni alsacaklar diyor. sen daracına çekeceksin diyor. O da diyor ki benim daracına böyle bir fetaha verip de sen de fetva vereceksin ama Sofya'yı bir sinan verme diyor. Ulema kişisin ki öyle bir fetaya ibadet. O öyle oluyor. Şibri soruyor Hazreti Halilac'ın sura. Aşk nedir diyor. Sehpada can vermek diyor ednâsıdır diyor. Peki âlâsı ne Onlar senin aklını diyor. Senin ermez yerememez diyor. Sen makama